969 numaralı konu Hazreti Fatıma ve Ümmü Seleme'nin tevazu Evet Hazreti Fatıma hamur yoğururken saç örgüsü neredeyse hamur teknesine değiyordu